Mikroplastik bulundu. Bu araştırmayı yapan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümünden doçent doktor Sedat Gündoğdu ile birlikteyiz bugün programımıza. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet. E, merhabalar. Teşekkürler. Araştırma sonucu kötü. Fakat bu araştırmadan biraz bahsetmenizi istiyorum ve bu araştırmanın neticesi bize neyi anlatıyor? Evet aslında sonucu tüm dünya için e, benzer nitelikte kötülük taşı e, risk e, barındırıyor. Çünkü daha önce benzer bir çalışma Çin'de yapıldı. İspanya'da yapıldı. E, aynı şekilde dünya genelinde toplanan tuzlar içinde benzer bir çalışma yapıldı. E, bu çalışmaların hepsinin sonucunda tuz içerisinde ciddi oranda bir mükeklat kirliliğine e, denk gelindi. Bunun e, bir diğer anlamı da aslında biz çevreyi ciddi anlamda plastik kirletmişiz. Çünkü denizden gelen bir üründen bahsediyormuş aynı yani şekilde su, gölden gelen bir üründen bahsediyoruz. Eee kaya tuzlarında da derdi problem var. Çünkü her ikisi de her iki tuz da bir şekilde plastik kirliliğinden muzdarip durumda. Bu da bize plastik kirliliği karşı karşıya bile karşı karşıya olduğumuz anlamı çıkartıyor. Ee, bu yapılan araştırmada beş marka deniz tuzu, altı tanesi göl tuzu ve bu evet. Türkiye'deki göller işte Tuz Gölü, Palas Gölü. Yani e... buralarda, üretim, evet, buralarda Evet, evet. Şimdi e, bu e, mikroplastiğin de insan vücuduna verdiği bazı zararlar var. Evet. Biraz bunlardan bahsedelim Yani aslında tehlike o kadar da küçük boyutta değil Çünkü değil. biz her gün bir sürü şeyin üzerine tuz koyup yiyoruz Belki, evet, hayat, yani. hayat, Biz, biz o plastiği yiyoruz aslında işte. evet, evet, evet Nedir bu? Şöyle söyleyeyim bu risk en fazla deniz tuzunda var. Ee, araştırmayı zaten Ayşe Bereket'in haberinden de e, ve diğer gazetelerde ve dergilerde çıkan yazılarda daha çok insanlar e, okumuştur. E, deniz tuzunda çok ciddi bir e, risk söz konusu. Daha sonra göz en son kaya tuzunda risk ortaya çıkıyor. E, deniz tuzunda denizlerin aşırı derecede kirletilmiş olmasıyla paralel olarak bu durum ortaya çıkıyor. Mikroplastikleri kendisi çiziksel olarak mikroplastik olarak organlara yusulduğu zaman işte organlara zarar vermek potansiyeline sahip. Bunun deneysel olarak balıklarda yapılmış ve diğer bazı solucanlarda yapılmış çalışmalarda ortaya konulduğunu biliyoruz. Ancak bunun yanında bir başka tehliketi daha var bu metropilastiklerin. Bunların içerisindeki etkenti olarak eklenen plastiği farklı şekillere ve formlara sokmak için eklenen e, fitalatlar, gitsenor ağlar var. E, bunlar da teşhis ve tehlike yaratıyor. E, bunun yanında aynı şekilde e, plastiklerin özellikle e, ortamdaki diğer kirletici kimyasalları dünyalarına e, alma gibi özellikleri var. E, şimdi benzerde ağır metal kirliliği de var. Evet. E, kalıcı, kalıcı organik kimyasallar de var. Bunların kirliliği de var. Göllerde de aynı şekilde. Ee, yine bunun yanında petrol süredi e, kirleticiler de var. Bunları bünyesine alıyor. Aynı zamanda e, bizim farmasötik dediğimiz e, ilaç çeşitli ilaçlarda kullanılan yani, ham maddeler ve yine plastikler tarafından eminebiliyor. Bunlar da e, plastikleri bildiğiniz zaman bunları da aynı şekilde bünyemize almış oluyoruz. Böyle birçok var. Bu sadece tabii bizim için değil. Diğer canlılar içinde geçerli. Hı hı. Peki bu plastik türü hangi tür plastik? Şimdi şöyle özellikle bizim çalışmalarımızda çıkan plastik türleri polietilen dediğimiz ambalaj malzemesi olarak kullanılan hmm. PET. Biliyorsunuz PET şişenin PET'iyle bahsediyoruz. Poliuretan bu da özellikle sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılıyor. Polipropilen var bu da yine PET şişe benzeri şişe amacıyla kullanılıyor. Çuvalların yapımında da kullanılıyor. Burada tabii polikrotilerin özel bir yeri var. Çünkü biliyorsunuz birçok şeyi biz çuvalların içine koyarak taşıyoruz transfer etnasında. Bunun dışında tabii PVC bile çıkabiliyorsunuz onun içerisinden. Çünkü bu plastikler çevresel şartlar altında daha küçük parçalara ayrılarak, denizel ekosistemlere, gel ekosistemlere karakter ekosistemlerine ulaşabiliyor. Bunların tabii mikrokrasik haline geldiği zaman toplanmasının e, imkansız. Bunlar dünyalarına bu bahsettiğimiz e, kimyasalları alabiliyorlar. Zaten PET'in içerisinde fitalat var. Zaten yaptığı bahsede o. E, PVC'nin içerisinde yine benzer şekilde farklı kimyasallar var. E, polyetilin içerisine bisfenol ekleniyor o şekillendirmek için. Zaten artık biliyorsunuz Son zamanlarda üretilen, özellikle bebeklerin kullanımına yönelik üretilen ürünlerin üzerinde BPA3'yi Yani bisfenol evet. A olmadığını özellikle belirtiyorlar. Çünkü bunun kanserojen olduğu, birçok çalışma, hormon bozucu olduğu birçok çalışma ortaya konmuş. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi gıda güvenliği açısından baktığınız zaman... Eğer siz bu araştırmayı yapmıyor olsaydınız biz bu şekilde tuz tüketmeye devam edecek ve bu gerçekle yüzleşemeyecektik. Peki bu gıda güvenliği denetimleri bu işin neresinde? Yani bu niye bu araştırma olmadan önce fark edilmiş bir şey değil? Şimdi şöyle bazı şeyler araştırılmadan fark edilmiyor ya da biz bu işin bizden kastım... Tüm herkesten bahsediyorum kurum kurulaştı. kuruluşlardan e, bu üretimi yapan firmalara kadar biz plastik plastik kirliliğinin e, vehametinin tam olarak e, farkına varabilir değiliz. Hı hı. E, bu sadece e, işte, tuz için geçerli değil. Hemiz okuduğum bir çalışma e, konser ve balık e, bildiğimiz konser ve balıkta bile e, plastik kalıntılarına rastlanıyor. E, i̇çtiğimiz e, pet şişe suda plastik kalıntılarına rastlanıyor. Şimdi bu plastiğin bu kadar e, yayılım gösterebileceği, e, plastik bu denli tehlike yaratabileceği e, henüz farkına varılmamış. Kimse bunun e, ciddiyetini, ehemliyetini e, tam anlamıyla e, fark etmiş değil. Bunun aslında böyle, biraz da bundan kaynaklanıyor. Bir tabii burada biz devasa bir ekonomik üretimden bahsediyoruz. Yıllık milyon ton plastik üretilen bir dünyadayız. ...bunun 12 milyon tonu direkt olarak denizlere atıyor. 400 milyon tonun bir maddi karşılığı var. Tabii bu çok şetretli bir mesele. Peki o zaman bu tuzlarda çıkan mikroplastiğin temel sebebi... ...aslında iklim kirliliği. Yani kirletilen doğa ve dünya. Yani evet. çözüm o zaman bizim tuzu kesmemizden geçmiyor. Çözüm daha büyük ve kapsamlı olması gerekiyor. Evet. Ne yapacağız peki? Tuzu pek kes. Pardon. Yo, yo, ne yapacağız peki hocam? Şimdi bizim bireysel çözüm önlem, bizim bireysel alacağımız önlemler, e, yapacağımız e, küçük değişiklikler çok büyük farklılığına neden olmayacak herkes biliyor. E, herkesin bilmesi gerekiyor. E, bu bizi sadece plastikten biraz uzaklaştıracak. E, burada yapılması gereken e, tüm dünyanın yavaş yavaş bunun farkına varacağını e, görüyoruz. Yavaş yavaş da varmaya başladılar zaten. E, Plastik üretiminde bir e, mantalite değişikliğine girilmesi gerekiyor. Yani her türlü ambalajın plastikle yapılması ve plastikten imal edilmesi e, uygulamasının aslında biraz e, yavaşlatılması gerekiyor. Çünkü plastik e, üretildiği için bu kadar tüketiliyor. Plastik üretilmezse bu kadar e, tüketimli durumu ortaya çıkmayacak. Her türlü ambalaj aldığımız tüm ürünler neredeyse bir markete girdiğinizde özellikle süt ve süt ürünleriyle ilgili kısımda e, ambalajı plastik olmayan ürün sayısında 0. Yoğurtlar plastik kapı içerisinde. Şimdi Bunlar tek kullanımlık. Yani tek kullanımlık plastikler bize e, ürünler tek kullanımlık plastik içerisinde bize sunulduğumuz için biz daha 3 kadar turdan çok plastik ayıklayalım e, ya da toplayalım, etrafımızdan toplayalım. Bunlar çok derece küçük katlar sağlayacak tamam ancak e, sorunun e, çözümü plastik arz ve talebinin Ardında kaleminde yatıyor. Evet. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ardından tekrar beraber olacağız. Mama was queen of the mama.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 Hear me when I come, baby King of the Bongo King of the Bongo Nobody like to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I banging on my boogie I'm the king without the crown Hanging, losing a big town But I'm the king of Bongo, baby I'm the king of Bongo bongo. King of the Bongo King of the Bongo, bongo. Hear me when I come, baby King of the bongo.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 I was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep in the jungle, last I started banging bongo. Every monkey like la to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, boom. Hit me when I call.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 les jours, parfois j'aimerais mourir tellement il y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour.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 94.9 Açık Radyo'da Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümünden doçent doktor Sedat Gündoğdu ile birlikteyiz ve e, yaptığı araştırmanın sonuçlarını konuşuyoruz. Tuzda Tuzlarda çıkan mikroplastik. E, hocam şimdi e, Türkiye'de plastik kirliliği durumu nedir peki? Yani bir de bunun boyutunu bir incelemek gerekiyor. Ne durumdayız biz ülke olarak? Şimdi şöyle bizim kendi yaptığımız çalışmalar var. Bir de bunun dışında başka ülkelerden modellemeler aracıyla denizin e, kirlilik potansiyelin e, ve bunda Türkiye kıyılarının durumunu inceleyen çalışmalar var. Her iki çalışma da bizim yaptığımız bu diğer çalışmaların birbirine benzer sonuçlar veriyor. Eğer yani biz e, en son İskenderun'da Mersin körfezlerinde bir çalışma gerçekleştirmiştik. Yüzeydeki mikroplastik kirliğini yüzey suyundaki mikroplastik kirliğini incelemiştik. İskenderun körfezleri için kilometre karede 1 milyondan fazla mikroplastiğe denk geldik. 1 Mersin milyondan de, fazla. Evet. Mersin için bu sayı tabii 7 milyon kadar çıkıyor. Oh, evet. evet. Çünkü o sırada bizim yaptığımız çalışmaların olduğu dönemlerde Böyle bir durum olmuştu. E, aşırı yağışlar sonucu ciddi bir sel e, felaketliği gerçekleşmiştir. Hmm. Bu sel sonucu e, Mersin Körkezi'ne ne kadar çok mikroplastik karadan e, direkt olarak taşındığını da e, ortaya koymaya çalışmıştık. Bu da e, ciddi bir taşınım olduğunu ortaya koymuştuk. Başka araştıracağız e, Marmara Denizi'nin bir çalışma gerçekleştirmişlerdi. E, onların yaptığı çalışmada e, yine 1 milyon daha fazla e, kilometre kararı mikroflastiğe denk geldiler. Ya Karadeniz'de de e, bir milyon olmasa da buna yakın miktarda bir mikroflastiğe kirliği söz konusu. Zaten biz e, WWF'de en son e, yayınladığı raporda kısmen değiniyordu buna. Aynı zamanda İtalya merkezli bir araştırma enstitüsü yaptığı çalışmada Türkiye kıyları Akdeniz'in e, en kirli kıyılardan birine hmm. sahip özellikle İlmir Körfezi ve Kirlikiye Bakanı dediğimiz e, Merkez Körfezi'nin olduğu belli içeren e, bu kısım ...en fazla çevre olan bölgeler Evet. Yani Türkiye kıyıları bu anlamda ciddi bir e, çevremiz... karşı mağazı. karşıya. Peki çevre temizliği... ...dediğimiz şey nedir? Yani aslında bizim anladığımızdan daha farklı bir şey. Çünkü çevre gününde işte çöp topluyoruz... ...çevreyi temizlediğimizi düşünüyoruz falan. Hani bunun bir faydası var mı? Ve aslında gerçek manada... ...çevre temizliği ne demek? Bir de biz biz bunu bir <gülüyor> duysak sizden. Evet... Şimdi aslında bu çok konuşulan bir mesele. Yani böyle çevre temizlik etkinlikleri yapıldığında ilk söylenen şey çevre gireme çok toplamak değildir. Yani evet doğru çevre gireme çok toplamak değildir. Ancak şurada kaçırılan bir nokta var. Bir öncelikle tabii kirletmeden önce, temiz, temizlik yapmadan önce kirletmemeyi var hem de lazım. Sadece bizim değil her türlü her kurum ve kuruluş için geçerli bir durum. Ancak plastik değil bir mevzu söz konusu. Plastikler doğada başıboş buldukları zaman çeşitli çevresel faktörler yardımıyla daha küçük lastiklere yani mikroplastiklere ayrılıyorlar. Hmm. Bunlar mikroplastiklere ayrıldıktan sonra doğadan toplanmaları neredeyse imkansız. Hmm. Çevre temizliği etkinliklerin tek faydası eğer ki etkili yapılırsa o ortamdaki plastiklerin mikroplastiği dönüşmeden o ortamdan alınmasına katkı sağlıyor. Onun dışında e, çevre temizliği yaparak çevreyi temizliyor muyuz? E, tabii bir temizlenir. Biz de 15 Eylül e, tarihinde burada Adana'da, Ak Yatan'la böyle bir fakültelik yaptık. E, ancak büyük fark bile yaratamadığını söyleyebilirim. Çünkü ciddi bir çok plastik çök, çök çirilir söz konusu sürekli denizden geliyor. E, denizden evren geliyor. Karadan e, çeşitli tarımsal aktivitelerden ve e, düzensiz ve etkisiz çök e, toplama politikasından kaynaklı başıboş olarak e, gelen çöpler Yani bu çöplerin Dünya çapındaki miktarı yıllık 12 milyon ton bu şekilde karalardan denizlere gitmeye devam ediyor. Yani çok temizleme, çok toplama için tek e, faydası plastik üründen. Bunları mütevazı yedirip veren doğadan. Almış yani evet çöpleri çöpü üretmemek aslında en temel şey. Fakat evet. ürettiğimiz çöpün mikroplastiğe dönüşüp toprağa işte denize ve sulara karışmaması için onları toplamak da bir nevi fayda sağlıyor. Evet. Peki bundan sonraki adımda neler yapmamız gerekiyor? Yani şimdi aslında kafa çok karışık çünkü tüketiciler şimdi şöyle düşünüyorlar. Bu piyasadaki 16 marka tuz ne olacak? Bize satılacak ve biz onları yiyecek miyiz? E, bu duruma karar alma mekanizmaları sessiz mi kalacak? Biz bundan sonraki adı... Hani bir kere tüketicinin kafasındaki bu soruyu işaretliyoruz. Tuz almamak mı gerekiyor? Bu markalar toplatıldı mı? Bununla ilgili bir bilgi var mı elimizde? E, şimdi şöyle, e, bu markalar toplatılmadı. Hı -hı. E, tuz almamak gerekiyor mu? Evet, biz çok fazla tuz tüketiyoruz. Bir kere, bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Dünyada, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği miktar 5 gram. Hmm. Bir, kişinin, bir kişinin tüketmesi gereken bizde en düşük tüketen 15 gram tüketiyor. Hmm. En yüksek 20 grama kadar çıkıyor. Biz Neredeyse tüketiyor. 3 katı. 3-4 katı. Tabii. Evet 4 katına kadar yer yer 4 katı yer yer 3 kat kadar hmm. tuz tüketiyoruz. bizim zaten tuz tüketimini diğer sağlık nedenlerinden kaynaklı olarak azaltmamız lazım. Bunun yanında bu tuzların Piyasadan toplan, toplanmadığı konusunda açıkçası bir bilgim yok. Ancak e, gördüğüm kadarıyla böyle bir e, durum söz konusu değil. E, ancak buna bir önlem e, alınması gerekiyor ama evet bu, bu plastiklerin tuzdan üretim aşamasında ayrıştırılması gerekiyor. Ve plastiklerin pazara e, plastik poşetler içerisinde ya yani kaplar içerisinde daha farklı e, ambalajlar, kağıt e, Hı -hı. da çok e, ekolojik olarak çok e, şey... Olduğu söylenemez. Tercih edilebilir olduğu söylenemez ama cam daha e, kabul edilebilir diye düşünüyorum. E, bu, bu tarz ambalajlar içinde satılması bir nebze olsun e, kimliğin e, azalmasına bir tuzlar içerisinde azalmasına yardımcı olabilir. Ancak e, herhangi bir önlem alınmış mı değil mi? O konuda bir fikrim yok. E, umarım bu konuda bir girişim olur. Hı hı. Böyle bir yönetmelikle tuz üretimine e, birçok köklü kimiğinden arındırılacak bir e, Duruma getirilir diye ümit ediyorum evet. ben. Böyle de bir çağrı yapmış olalım en azından. Tamam. E. Bunun dışında alınması gereken önlemlerin başında bakın Avrupa Birliği sizin de bildiğiniz gibi yaklaşık iki hafta önce bir karar aldı ve tek kullanılmış plastiklerin bir kısmını yasakladı. Hmm. Bu bir önlem. Evet. Ciddi bir önlem çünkü bu tek kullanılmış plastikler doğru en fazla bulunan plastikler adı üstü tek kullanılmış. Bunun bir kere biz bu tek kullanımlık tek kullanımlık kültürden uzaklaşmamız lazım ki bu yıl zaten bu yıla 2018 yılı için single use dedikleri için verildi yani tek kullanımlık yıl olarak isimlendirildi bizim her alanda tek kullanımlık siyaslardan ciddi anlamda uzaklaşmamız gerekiyor en yani yapılabilecek ilk ve en önemli çözüm adım bu olmalı diye düşünüyorum ben. Peki geri dönüşüm bir çözüm müdür? Yani geri dönüşüm çalışmalarını arttırmak bir çözüm müdür? Geri, geri dönüşüm bir kere bu konuda biraz kafa karışıklığı var gibi, gibi görünüyor. Çünkü geri dönüşümün kendisi bir plastiği alıp olduğu gibi tekrar kullanılması değil. E, geri dönüşümde o plastiğin bir kısmı geri dönüşüme katılıyor. Bunun içerisine farklı kimyasallar tekrar ekleniyor. E, yine hamplastik petrol, türevli plastik tekrar üzerine eklenerek bunlar geri dönüştürülmüş olarak fiyataya sunuluyor. Ancak bunun oranı zaten çok düşük. Hmm. Zaten üretilen yüzde %20'sinden azı geri dönüştürülebilir plastikler. Evet. Yani yüzde geri kalanın zaten geri dönüştürülebilirinde şansı yok. E, dünya çapında geri dönüşüm oranı da zaten tüm geri dönüştürülebilir plastik üretimi içerisinde %20'lerde 10'larda 20'lerde 30'lara kadar çıkıyor bazı ülkelerde. Böyle bir değer varken geri dönüşümün aktif olarak e, tam kapasiteyle tüm geri dönüşçüleri plastiklerin bile geri dönüştürüldüğü ortamda e, biz toplam plastik üretiminin sadece %22'ni geri dönüştürüldüğü. Sadece Geri kalanı yine geri dönüşçüleri olarak kalacak. Evet. Hocam çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için. Bizimle bu kıymetli bilgileri paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Sağ olun, teşekkürler. <Gülüyor> Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında bu hafta Çukurova Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümünden doçent doktor Sedat Gündoğdu ile tuzlarımıza karışan mikroplastikleri konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Tohum'da <Gülüyor> NASA'da ekolojik yaşam.